Selamun <Gülüyor> Aleyküm Sevgili Kardeşim ee, Bugün e, Fırsat bulmuşken e, Sabah e, Duamızı yapalım Bugün Sal günü e, Mazerret defi için Defi mazerret için bu hatinara gibi sistem bir duası okuyarak başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahum hassantü nefsî ve ve men hadarânî ve gâbe annî bil hayr ellezî ve jätün zahri fi hafz zâlini alhayl gayun fi jmalillahi lâ dîl yuram لَفِي زِمَّتِهِ وَضَمَانِهِ الَّذِي لَا يُخْفَرُ ضَمَانٌ عَنْهُ فَاسْتَمْسِكْ تُبِعْرَوَةَ اللَّهِ فَاسْتَمْسِكْ تُبِعْرَوَةَ اللَّهِ الْمُثْقَرَ رَبِّي وَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إلَهِ إلَهُ فَاتَّخِذْ وَكِيلًا Evet, Allah'a e, tevekkülle başlamış. Allah'a kendi ailesini, nefsini ve bildiği, bilmediği, yanında olan, olmayan kim varsa hepsini önü, arkasıyla, e, bütün aklında olan, kalbinde olan her şeyini Allah'a e, e, korunmasını, istediğini söylediği bir duvar. Dolayısıyla bu duanın adı Defin Mezarrat. Yalnız zararlı ve sıkıntılı olan kendisine zarar olacak, çevresine sevdiklerine zarar olacak şeyleri e, kendisinden çevresinden uzaklaşması için bir dua örneği vermiş. Tevekkentu ala fevazdu emri ilallah Fe ve maddu emri ilallahi yemal qadiru Allah yemal qadiru Allah fallahu khayrun hafi'zun ve ve Bismillah ve nasihetimiz Muhammed Maale Aliyus Sabir Sallim. Adet al-Kadı ve varda, nefsini ve zinet aşini ve maddet min min bil muâminin rahim. Fiya tevelafun hasmi Allah da ina illahuhu alehi tevkül ve Rabbul Arshin azim. Evet bu da hem tevekkül için hem Allah'a güvenmek itimat etmek onu kendisini çevresini Allah'a emanet etmek için ayet kelimeleri okudu. Burada ve yüker ruru bunu birkaç defa tekrar et diyor. Fe'in tevellev ila ahire. Yani şu okuduğum ayeti ikinci bölümü. Fe'in tevellev fe kul hasbi Allahü la ilahe illahu hu aleyhi tevekkentu Rabbul arşel azim. Fe تَوَلَّا فَكُنْ حَسْبِيَ اللّٰهُ Allahu اِنَٰهَ اِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّنْتُ وَهُوَ رَبُّ Evet, bunu üç defa tekrar ettik. Demek ki bu ayet-i kerimeler, لَقَدْ diye başlayan ayet-i kerime ikinci ayette, Fein Ceveller devam eden ayet kelimeyi okuduğumuz zaman bu ikinci bölümü tevekkül bölümünü üç defa tekrar etmekte ya da daha fazla tekrar etmekte büyük fayda var. Burada demiş. Fein Ceveller'den ile ahri's sure 7 merratin 7 defa tekrar etmek. 7 defa tekrar niye tekrar ediyoruz? Çünkü insan onu vermiş olduğu sözlerde durması için aklıyla, kalbiyle, gönlüyle varlıklarıyla sözünde durabilmesi kolay bir şey değil. Ayetleri çok tekrar ettikçe vücut uyanıyor. Vücudun her bir tarafını uyandırarak ne yapmış olduğuna efendim ne hep dedim, demiş olduğuna tam manasıyla kavramasını sağlıyor. O zaman daha tescil oluyor. Niye üç defa, niye yedi defa, niye yirmi bir defa insandan giden kafletli giderse şöyle varır, düşer, geri gelir. Ama insandan giden, Allah'a giden, اِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الْطَيِّبِ Kelime-i sırrında, tevhid sırrında, ameli salih sırrında, ihlas sırrında ise o ta Allah'ın huzurunu arşaleye götürülür ve gider. Ama onun için de kelime-i tayyip sırrında dua etmeyi de öğrenmek lazım. Vücudumuzu buna hazır e, etmek ve hazırlamak lazım. <gülüyor> ve biz insan, الانسان في هذا البيت الى قوله Evet velca yani velca yu kaldegist veljet geldiğinde Zahri'in fi hus zalike lil hayy al ve in kana fi waqt sabah qana ve asbah fi jivarillah ve in kana fi waqt al masa qana ve amsaytu fi jivarillah şekline değiştirdi yani burada dua, bu duanın örneklerinde Muhittin Arap Hazretleri verir ki velce'tü zahri fi hıfzı zâlike lil hayyil kayyum kelimesine geldiğimizde orayı söylerken diyor <gülüyor> evet döşünü tutup, döşüyle ilgili Allah'a e, döşünü açıp döşünü tutup, o döşüyle birlikte onu, o sözü söyleyecek. Yani sırtı ile ilgili kelime gelince sırtını tutup, sırtını edecek Ve o zaman e, demek ki sözlü bir duadan ziyade bütün vücuduyla, bütün vücudunun da eskilerden salat selam getirildiği zaman nasıl yapardık? kalbimizin üzerine elimizi götürür selam selam getirirdik. Dolayısıyla insanın bir bütün azasının duaya katılmasını sağlıyor. Sabah geçen yerde eğer dua ettiğinde sabah değil akşam ise diyor, o zaman da akşam kelimesini ilave edecektir. Evet, böylece bu duanın adı Defi i mazarrat. def mazarrat. Yani zararları def etme duası. Tekrar şöyle hızlıca okuyayım. Allahümme hassantü nefsi ve ehli ve men hadarani ev gâbe anni bil hayyillezi la yamut vel zahri, zahri sırtı, fi hıfze zelke lil hayyil kayyum ve esbahtu fi civarillahi lezi la yuram ve la yüstebâh. في zimteti ve damanı, eli la yufaru damanı, ondah, fes الله bi arveti Allah, bi arbi arveti Allahı vesqa, Rabbi, ma Rabbi el semavat ve el arzd, la ilahe illa Hu, Ni'mel qadir Allah fallahu hayrun hafizan wa huwa erhamur rahimin fallahu hayrun hafizan wa huwa erhamur rahimin sallallahu ala sayidina Muhammedin wa ala alihi ve sahbihi ve sallam adada khalqihi ve ridan nefsihi ve zinati arshih ve midadi kelimatihi dedikten sonra buraya kadar duvarın kısmı bundan sonrasına ait kelimeyle bitiriyor لا قادين جاء اقمر رسول من انفسكم عزيز عزيز عليهم ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فايتمن فكن حسبي الله لا اله الا هو عليه تمكلت وهو رب العرش العظيم bu son kısmını feintevellevden sonuna kadar olan kısmı yedi defa okuyunuz diyor. Evet bunu böylece Cenab-ı Hak bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerinde bugün gelebilecek her türlü mazara, sıkıntı, belanın defi, refi için okumuş olduk. Bütün Türkiye'mizin de Müslüman ülkelerinde üzerine gelecek her türlü Müslümanların üzerine gelecek sıkıntı ve belalardan kurtulmaları için Evlatlarımızın da sevdiklerimizin de kurtulması için Allah'a tevekkül ettik, ona dayandık, ona güvendik. O bizi korusun diye Rabbimize güvendik, te güvendiğimizi tekrar ettik sevgili kardeşim. Evet şimdi bir dua daha okuyacağız. Bu duada Fatiha'nın e, yine sırrına sahip azime-i Fatiha-i Fukara, Fatiha-i Fukara'nın azimet duası. Azimet kelimesi geçtiği zaman sır daha da derinleşiyor demektir. Bir duanın kendisi var, bir de azimeti var. Bir ayetin kendisi var, bir de ayetin azimet duası var. Dolayısıyla dualar dilinde, dualar kültüründe diyelim, azimet kelimesi geçtiğin zaman bunun çok farklı bir ayrıcalığı var. Bu da nedir? O duanın, görevli melekleri, ayetin görevli meleklerini devreye sokuyorsun. Onun için daha çok tesirli oluyor. <gülüyor> Onun için Muhittin-i Arba benzetlerinin bu e, efendim, <gülüyor> örneği vermiş. Fatiha örneği. Ama Fatiha bu örnekte her güne ait azimet duasını değiştirmiş. Mesela e, pazar günü, cumartesi günü Salı günü, Çarşamba günü, Perşembe günü Fatihayı okuyorsun ve onun azimet duasınıyla birlikte okursan daha fazla tesiri olduğunu söylüyor ve Muhtim Arabi Hazretleri sır konusunda e, e, duaların esrarı konusunda çok e, mehaz gösterilen kaynak gösterilen bir zatlardan birisidir. <gülüyor> evet, şimdi okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Aksam tu aleykum bi havlillah ve kuvveti ve izzeti ve azzem tu aleykum ya maşaral arvahir ruhaniyat. Bi izzetillah ve binuri ve cillah ve bi hak esma illa ve bi hak bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Ya hayu ya kayyum. Eceb ya Rukiya'il ala en tusakhir alilena qulube cemiyel mahlukat ve ruhaniyat. Minel ulviyat ve süfniyat semi'an muti'an. Bi hakkı elhamdülillahi Rabbin alemin. Ve bi hakkı l kayyum. hakkı Ebjetil mevkil bi qawaa imil Evet, buraya kadar bir örnek. Bu örnekte neler söyledi, ne yaptı, ne itti derken ben bunu uz uzun uzun seni durmayacağım. Üzleti halinde az önce okuduğumuz Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetinin hay kayyum ve Kur'an Kerim'in harflerinin sırları ile görevli melekleri, arşaladaki görevli meleklerini. Ee, efendim, bu yapılan duaya e, aracı olmasını onları e, duada e, yardımcı olmaya davet ediyor. Fatiha sırrına, Fatiha hürmetine bu daveti yapıyor Muhittin Arabi Hazretleri. İkinci gün, yani birinci gün Yevm-i Ahad pazar günüdür. yem i İsneyn, Yevm-i e, İsneyn <gülüyor> şey, pazartesi günüdür. Yevmi, Selase, Salı günü. <gülüyor> salı günü de yine şöyle söylüyor. Er-Rahmanin Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rauf, Ya Tuf, Ecebiya Cebrail, Aleyhisselam, Elâh. أن تساخر لي للا قلوب الجميع المخلوقات الرحانيات من الرلميات والسفنيات سميعا مطيام بحق الرحمن الرحيم و بحق الرعوف العطوف و بحق الملك الهوزة بحق الملك الهوزة الموككة بقوائم الهرشية ve yahkun melikin huze'l müekkin bi Evet, salı günü de bu duayı söylüyor. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismi, Rauf ve Atuf olan Allah'ın ismi ne tevessül ederek Cebrail Aleyhisselam'ı yardıma davet ediyor kendisi ve çevresi, sevenlerini efendim. <gülüyor> emrinde İşlerinin kolaylığı ve mazharatın defi için ayrıca da yine tekrar Rahman ve Rahim ismi, Rauf ve Atuf ismi, Melik, e, Melik müvekkil, Kavay mi Arş, yani Arşın e, Kavayidinde, Arşın etrafında görevli <gülüyor> melek, meleğin ismini de söylüyor. Bu meleklerin e, yardıma gelmesini e, de Fatiha hürmetine. Demek Fatih çok büyük bir dua. Bu dua ile tevessül edildiği zaman Allah Celle Celaluhu bak kulum bana Fatiha ile yaklaşıyor. Ey melekler gidin <gülüyor> bu kulumun ne istiyorsa efendim sıkıntısını giderin diye gönderilme ihtimali söz konusudur. Onun için de bu duayı böyle öğretiyor sevgili kardeşim. <gülüyor> üçüncü gün üçüncü günde Maliki yevmiddin, ya mukalib el absar, vel-hepsar. Ecib ya Mikail, ala entüs akhirelena gulubel mahlukatin ruhaniyati minel ulviyat ve süfiyat. Semiyan muti'a, bihak maliki yevmiddin, ve bihak mukalib el-gulub vel-hepsar, ve bihak el ve yani bir Evet. Böylece de üçüncü günün duası, dördüncü günün duası. İyak en abduen İyak en Ya siriin ya kiriin ya ma'bud ya musdan. Ecbiya İsrâfin alahe sallam alant sahralinela. Kılıb al mahlukat ruhaniyet, min al-ülmiyat min Semi'an muti'an. Bi hakkı iyyâke ne'abudu ve iyyâke desti'in. Ve bi hakkı sriil garib il mabud il Ve bi hakkıl melik i el müvekkil i bil qaim Evet. Burada da İyyâ Kenâbüdü ve Ya Seri, Ya Garib, Ya Mâbud, Ya Müsteğan diye İyyâ Kenâbüdü ve İyyâ Kenestâin'den sonra dört diğer Allah'ın ismiyle tevessül ediyor, dua ediyor ve de e, İsrafil aleyhisselamın dünyevi e, işlerde ve onun yanındaki görevindeki meleklerin dünyevi işlerde kendisine yardımcı olmasını söylüyor ve arşta görevli olan melekleri de, bu duasına ortak kılıyor onların davet ediyor. <gülüyor> Dolayısıyla azimet duası dendiği zaman her bir duanın bir azimet duası vardır. Her bir ayetin bir azimet duası vardır. Bunu iyi bilmezseniz duanız çok fazla tesir etmez. Azim azmetmek kökünden gelen bir kelimedir. Yani duayı daha güçlü kılan metotlardır. Özeti bu. Bir dua edersiniz ama duayı güçlü kılan metotları bilmezseniz duanız e, çok zayıf kaldığında tesir gücü de sınırlı ve az olur. Ama bu azimet dualarını örneklerini bilir ve bilenlerden öğrenirseniz o zaman ne yapacaktır? Allah'ın izniyle bu azimet duaların bereketiyle dualar çok daha tesir gücüne sahip olacak. Cuma günü dördüncü günden sonra beşinci gün e, perşembe günkü fatiha Fukara derler buna. fatiha ve Fukara duasının azimeti şöyledir. Ehdine sıratan müstakim, ehdine sıratan müstakim, ehdine sıratan müstakim, müstakim. Ya kadir, Ya Muktedir Ejmi as-sena alaihis salam adan tusakhir lana qulubal maqutat ruhaniyat min al-ulumiyat wa sufniyat sami'un muthiam biha ila as-sirat al-mustaqim wa bi haqqin muktedir wa bi haqqin malikin faskur al-muqenn min gawaymin arshiyye evet böylece bu Perşembe günkü İhtinas Sınat-ı Ya Kadir Ya Muktedir ile ve de e, Kadir Muktedir ve ayrıca da e, Arş-ı Ala'da görevli meleğin ismini de söyledi. Bununla birlikte azimet duası teşekkül ettirip böylece Perşembe günkü Fatiha okuyuş. Yani Fatiha'yı okuyorsunuz İhtinas Sınat-ı gelince gelince 13 defa tekrar ediyorsunuz. Sonra da ya Kadir ya Muktedir diye ya e, Ecip ya Azrail aleyhisselam, ala li lilena grubu bel malukar ruhaniyeti mülviyet ve süfniyat efendim semiyam mutiyan sözümü dinlemek üzere ya Rabbi bana yardımcı olsunlar sıkıntılarımı, dünyevi sıkıntılarımız dünyevi sıkıntılarımızda bize yardımcı olsunlar diye yardıma davet şeklidir bu davet ve muhitini Arabi Hazretlerin e, duadaki azimet sırlarını açıkladığı Mecmu-ül Ahzab kitabından size aktarıyorum sevgili kardeşim. Cuma günkü Fatiha okunuş, azimetli Fatiha diyelim. Azimetli Fatiha okunuş şekli nasıldır? Fatiha okuyorsunuz yine o zaman sıratı aleyhime geldiği zaman Ya Allah ya alim ya halim ya alim ya alim ya akim <gülüyor> Ecib ya ayni ya ayni aleyhisselam ala entusakhir alilena gulubel makhlukatir ruhaniyat. Bin el ulviyat ve süfriyat semi ammutia. Bi hakkın sıratan lezine ramte aleyhim. Ve bi hakkın lahil alimil hakim. Ve bi hakkın melik şedsekhin el müvekkini bin kavayimil arşiyya. Şedsekh. diye. Arş-ı görevli meleklerin aynı zamanda da Ayniail Aleyhisselam'ın emrinde çalışan bir melek ve o meleğin bu duaya efendim katkıda bulunması için Allah'tan yalvarıyor. Ya Rabbi dünya işlerimizde, cuma günkü işlerimizde bize yardımcı olması için diye. Şimdi demek ki her günde ayrı ayrı meleklerin isminin çağrılmış ve davet edilmiş olması... Ayrıca dikkatimizi çekiyor. E, duaların azimet sırrı işte, işte burada yatıyor. Muhittin-i Arabi Hazretleri Mecmu-ül Ahzab kitabından efendim, Cuma günü e, Fatiha nasıl azimetiyle dua olarak Fatiha-i sokunur nasıl okunur bunu anlatmış oldu. Cumartesi günü Yevm-i Sebt Fatiha okunur okunur ve son ayeti gelince <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. r-Rahmani r-Rahim. Zayirin Ya kadim, ya kaim, ya aziz. Ejm ya kesfi, ejil ala tsaqril. Kılıb al-mahlukat. Kılıb al-mahlukat ruhaniyatı, mineraliyat ve süfniyat semiyamutya. Hakı larin aldıdı bir aleyhim veleddalin. ve daha Ve bir hakkılık adimmin kail lazi ve bir hakkı melin ki ze za El müvekin bir kail hari şeyiye Allah'ım mene o leyse semveti de varın vela fil erdılama rahatın vela filmi harikatın, Vela fil cibali hajaratun, Vela fil berari medaratun, Vela fil eşyari veraqahatun, Vela fil uyun lehazatun, Vela fil enfasi hazaratun, Vela fil riyah zeravatun, Vela fil gulubi hataratun, İlla bideymumiyyetika arifatun, وَعَلَيْكَ شَاهِدًا ۖ تُنَادِيكَ ۖ لَا تُنَفِى مَلَكُكَ فِي مُلْكِكَ مَسْخَرَاتٌ وَتَأْتِي جَبَرُوتِكَ مِنْ زِلَّةٍ فَبِالْقُدْرَةِ الَّتِي سَخَرَتْ بِهَا أَهْلَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ سَخَّرْ لَنَا مَطْلُوبَنَا وَسَخِّرْ لَنَا قُلُوبَ الْجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ الرُّوحَانِيَّاتِ Min alimiyat ve sufiyat sema mutiyya. Allahumazakirli lana kudam hadi sورة الفاتحات. Kemasaharat el Musallim, bahreli Musa aleyhisselam. Ve el Nara İbrahim aleyhisselam. Vesaharat el Jinn ve el Süleyman aleyhisselam. Ve son kerten şemsen ve elgamren ve elburaq ve elzakalayni Muhammedin alehi sallatu ve sallam. Allah melsur ne ala sur ve ni nasran aziz ve iftahlen efetam ve Allah melayin gul bagdae. Kim alayin telhadin alayhi Allahumme zennini gunu bi ada ikem azzall entafira anli musallihun aleyhi selam Allahumme fi qlubi bi jami ma ibadike min bani adem ve venat hava min sawirin ev kebirin ev zekrin ev unsa ev hurin ev abdin ev hasin ev amin rayetin ev sultanin ev ve akılnı beyn öm Allahım e fi harzik ve husn kı ve husn ve azm kı min şerri kıl an ilametin ve min şerri hasidin ida hased ve zalimin ve cahbilin ve min kül mütekbirin jebar Allahım e sakli lan akıbın ya mukluban ya İsnecib duaiya hayyya kayyum ya bediyan semavati vel ardiya malik. Sakın liylenâ gulûben cemîl mahlûkâti ya zen-i cenâni vel ikrâm. Ve salli, ve salli bi ve cemâlik alâ Seyyidina Muhammedin ve âlihi ecmâin. Muhammedin hâtemil enbiyâ vel mursilîn fe'in tevelle ve fekul hasbiyallâhu la ilâhe illâhû. Aleyhi tevekketmehu ve Arşil Azim. Bir rahmetke ve velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet sevgili kardeşim Bugün e, çok hayırlı bir iş yaptık. Hamdosun. Fatiha'nın sırlarıyla ilgili dua. Hem dua ettik hem sırlarında bir parça Muhittin Arabi Hazretleri'nin gösterdiği efendim. Oksusta size paylaşımda bulunduk, beraber olduk. Cenab-ı Hak hayırlara vesile eylesin. Hayırlı sabahlar ve hayırlı e, önümüzdeki günlerde hepimize hayırlı günler diyelim. Cenab-ı Hak hayırınızı e, hayra çıkarsın. için işinizi kolaylaştırsın. Ve sonumuzu hayır eylesin. işimizi kolaylaştırsın diyorum. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Daha sonra tefsir dersinde beraber olmak üzere Allah'a menettarın senamlık